Merhabalar, son zamanlarda sıklıkla adını duyduğunuz şarbon ve et skandalı ile ilgili bugün gazeteci Zülal Kalkandelen'le program yapacağız. Desteklerinden dolayı Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz. Ee, biliyorsunuz önce Ankara ve Sivas'ta daha sonra İstanbul Silivri'de e, meydana gelen vakalardan sonra e, bu şarbonun nedeni nedir acaba diye sorulmaya başlandı. Önce bir şarbon ne demek onu... E, Biraz tanımlayalım. Şarbon sporlu bir bakteriden kaynaklanan e, bir hastalık. Hayvanların e, etlerin yenilmesinden veya işte havadan vesaireden bulaşan bir tür bakteri enfeksiyon e, yapıyor vücutta. Ve özellikle yüzde 95'i deri enfeksiyonuyla gösteriyor kendini. Zaten e, Haseki Devlet Hastanesi'nde yatan e, hastanın da gördüğünüz üzere e, büyük deri e, lezyonları vardı. ...çok sıkıntılı bir durum... ...ama işte bu meselenin... ...asıl nedeni bir anda... ...bir günde ortaya çıkmadı bu... ...şarbon denilen şey bir anda ortaya çıkan bir şey değil... ...bunun bir nedeni var... ...nedeni de... ...işte ülkelerin... ülkelerin ...ucuz et politikasından kaynaklanan... ...durumlar... ...bu durumun yöneticisi de tabii... ...Tarım ve Orman Bakanlığı olduğu yeni şimdi adı... ...Tarım ve Orman Bakanlığı'nın... ...denetimsiz ve... ...aslında... E, ...yasaları vesaireyi hani delerek yaptığı bir işten sonra ortaya çıktı. Tabii bunu e, biz son birkaç haftadır biliyoruz ama bunu yedi ay önce... ...yani Şubat ayında, 8 Şubat'ta haber yapan e, gazeteciyle beraberim bugün. Zülal Kalkandilen yazdı. medya medyada çıktı haber. <gülüyor> sonra pek kimseye umursamadı değil mi? Hani Zülal bu haberi çok umursayan olmadı. E, sen yazdın bunu... Yok aslında e, merhaba bu arada herkese. E, aslında umursayanlar umursadı e, daha bilinçli olan e, en azından e, hayvan hakları ile ilgili kişiler umursadı. Hani hiç kimse demeyelim. E, ama e, şöyle bir acı gerçek var. Bu şarbon vakası patladıktan sonra insanlar o yedi ay önceki haberi... E, bulup aa yazmış biri demeye başladılar. E, çünkü zamanında aslında bu medyada benim e, yazılarımdan sonra ben o ilk yazıdan sonra konunun peşini bırakmadım. Çünkü bu ölüm gemileri diyorum ben bunlara Brezilya'dan gelen gemilere. Çünkü hayvanlara e, zaten ölümle e, sonuçlanıyor yolculuğun sonu. Ama insanlara da ölümle sonuçlanacaktır anlamında yazılar yazmıştım. Ölüm gemileri diyordum ve o ölüm gemileri gelmeye devam etti sonraki aylarda. Ben ABC gazetesinde de e, haber yaptım Bu konuda her gelen gemiyle ilgili. Ve e, birçok başka skandallar oldu. Brezilya'da e, kimyasal maddeye e, maruz kalan e, hayvanların yine Türkiye'ye gönderildiğine e, ortaya koyan belgeler sunduk. E, videolar vardı. Her türlü e, doküman vardı. Ben onları haberleştirdim. E, o zaman işte e, biraz e, muhalif medya... Diyeyim, e, uyanmaya başladı Benim yazılarımdan alıp haberleştirdiler Başka yerlerde çıktı Ama e, işin kötü tarafı e, Ana akım medyada e, Tam tersine hani Hiçbir şey yok her şey yolunda e, Anlamında İktidarın e, görüşünü e, Ortaya koyan haberler Yapıldı E, e Tabi ana akım medyanın e, Gücü ve etkinliği karşısında e, Diğer muhalif medyanın sesi çok fazla çıkamıyor ve çünkü çok hakimler medyaya. Ee, orada büyük bir sıkıntı yaşandı. Ee, i̇nsanlara gerçeği ulaştırmada tabii sosyal medyayı da çok etkili e, kullandık ama e, hatta hayvan hakları aktivistleri e, birçok eylem yaptı bu konuda. Göktaşlar etin önünde biz o ilk gelen. Mersin'de. E, evet, e, Göktaş. Yok, e, İstanbul'daki ofislerin önünde eylem yaptık, protesto ettik. Mersin e, süreci zaten ayrıca bir. E, çok zorlu ve üzücü bir süreçti hani belki detaylarına girmek istersen programın süresi elberise gireriz ee, yani demek istediğim bu yeni bir olay değil İnsanlar yeni farkına vardılar ama ancak kendilerine bu işin zararı olunca farkına vardılar beni yüzen tarafı tabi sonuçta ben bir hayvan özgürlüğü aktivistiyim bu programda söylediğim hiçbir şeyde e, yanlış anlaşılmasın onu söylemek istiyorum. E, ben yani bu hayvanlar iyi koşullarda getirilsin sorun yok gibi bir e, sözüm e, ne benim olabilir ne de senin sanıyorum. Evet. E, dolayısıyla e, biz buradan e, o mesajı vermiyoruz. Biz buradan e, zaten hayvanların e, insan tüketimi, e, insanlar tarafından tüketilmesine karşı olan insanlar olarak konuşuyoruz. Evet. Öyle benim için birincil e, e, sorunu bu konunun. E, hayvanlara ...yaşatılan zulüm. O doğru. Bir vegan olarak başka türlü bir şey... ...olamaz ama sonuçta ben bir gazeteciyim... ...uzmanlık alanımız var. Gazeteci olarak toplumu uyarmak... Bakın bu ıı, ticaretin ıı, şöyle de zararları var. İnsanlara da dokunacak, çevreye de dokunacak diye söylemekte topluma karşı yükümlülüğüm ve onu da yapmaya çalıştım. o dönemde. Evet ben de aynı şekilde sözlerinin altına imzamı atıyorum. Yani bu ucuz et politikasıyla söylemek istemiyoruz ki e, hayvanlar iyi koşullarda getirilsin ve politikalar bu şekilde sürdürülsün. E, tamamen hayvanların haklarının e, savunulduğu bir zemine oturtuyoruz. Ama bu da bizim için e, bu, bunu anlatma yolu e, Hayır, o, o Keşke. Tamam. öyle olmasa konunun Ama, çevre yanı da var. Evet. Brezilya'da da öyle o kamu o sağlığını ticareti yapan, yapan Minerva Foods çok yüksek miktarlarda çevreye verdiği zarardan dolayı e, paralar ödedi, ceza, e, ceza ödedi. E, bakmayın siz hani Türkiye'de bu konularda hiç bir kimse ceza almıyor ama tamam orada da sistemde sıkıntılar var. Brezilya'da bizim gibi bir ülke biraz benziyor. birçok çok açıdan. E, ama yine de demek hukuk biraz işliyor ki bir cezalar almış o firmalar. Evet. Burada hiçbir şey olmuyor. En azından oradaki hayvanların bulun, içinde bulunduğu durumları belgelediler. Belgeleyebildiler Gerçekten. çünkü dava açtı. Orada Hayvan Hakları Dernekleri konuyu sahiplenip üç ayrı dernek e, dava açtı ve e, mahkemede Taşıyınca bu işi e, ve o zaman hakim. E İçeriye bir teknik ekibin girmesi talebinde bulundu. E, o zaman girin durumu belgeleyin getirin bana dedi. Bir teknik ekip girdi veteriner, biyolog var içinde. Onlar girdiler her şeyi belgelediler ve o belgeler bana ulaştığında zaten ben bu konuyu gündeme getire, getirebildim. Dolayısıyla bu konunun Brezilya'da da Türkiye'de de kamuoyuna, kamuoyunun dikkatine sunulmasındaki en büyük pay Brezilyalar aktivistlerindir. Onlar o belgeleri elde etmeseydi hiçbirimiz de bilmeyecektik. Oradaki mücadele çok çetin bir mücadele. ...bayağı siyasi bir konu olmuş orada bu. Çünkü Brezilya dünyanın her yerine canlı hayvan gönderen... ...İtalya'dan bir numaralı... ihraç eden pardon bir numaralı ülke her yere gönderiyor. Sadece Türkiye'ye değil. Çin, Amerika... Her yere gönderiyor bizden. ve bu hayvanlar korkunç koşullarda... ...onları ortaya koyan videolar da var. Onları da biz hep elimize geçtikçe paylaştık. Gerçekten hani izlediğiniz anda yani normal bir insanın, aklı başında normal bir insanın e, vegan olması gerekmiyor. O Görüntüler karşısında e, Duyarsız kalmasının pek mümkün olduğunu Ben sanmıyorum çok acayip görüntüler e, Ve bunu umursamamak e, Nasıl olabiliyor yani bizim de bunu Sormaya hakkımız var ben bunu söylüyorum e, Tamam şarbonu sorgulayalım Ama mesela şu da var şunu da bence söylemek Lazım bu et gerçeği konusunda Bu evet e, şimdi bu canlı Et hayvan ithalatı bunu e, artırdı Şüphesiz çünkü canlı hayvan e, ithalatı çok arttı Türkiye'de Son yıllarda ama şu da var, bu bir Türkiye'de yetiştirilen hayvanlarda bulaşmayacak diye bir şey yok. İnsanlar artık... Çok kolay e, bulaşabilen bir şey çok zaten. Çok kolay bulaşabilen. Şarbon bir de sporlu de. Evet. bir bakteri evet. ve kötü koşullarda kendini koruyabilen e, özel bir bakteri türü. Evet, yani ee, hayvanın derisine dokunmakla bile veya ne bileyim bir kasap yani yapılan e, bir açıklamada sanıyorum bakanlardan birisi tarım bakanı herhalde e, işte aklım halkımız biraz daha bilinçli olsun kendini korusun demiş de yani gidip orada e, ne bileyim aldığı etin e, nasıl... Nereden geldiğini sorgulamaları mümkün değildir ki. Bir kere veteriner hekimleri odası açıklama yapıyor. Ben onu da söylemek istiyorum. Diyor ki son altı ayda... Canlı hayvan ithalatında Tarım Bakanlığı veteriner kontrolünü kaldırdı e, diyor. E, öyle bir bilgi veriyor. E tamam da biz o zaman Mersin'de basın toplantısı yaptığımızda e, veteriner odasını, veteriner hekimleri odasını çağırdık. Basın toplantısına için gelmediler? Benim de onu sormaya hakkım var. Yani e, o, bunu yeni bilmiyorlar. Peki o zaman niye çıkıp bunu kamuoyunun bilgisine sunmadılar bu bilgiyi? Yani bu, bu olayda birçok e, yerde aksama görüyoruz. Birçok kişi kendi e, sorumluluğu Geri yapması gerekeni yapmamış durumda. Bunların yanı sıra bir de et ve balık kurumu hayvanları et piyasaya... Et ve süt oldu şu anda. Et burada. ve süt kurumu özür dilerim. Hayvanları piyasaya sürmedik <gülüyor> açıklaması yaptı. Ve aslında bu da bir kamuyu aldatma Kamuyu aldatma ayrıca zaten oluyor. o hayvanları ben onu, o gün e, geçen bir televizyonda da bağlantı yapıldığında söyledim. Hayvanları e, bu kadar... E, İşkence yaparak yani bunun başka adı yok işkence yaparak getiriyorlar haftalarca süren o gemilerde korkunç yolculuklar ölen hayvanları rendeleyip okyanusa atıyorlar öyle bir sistem kurmuşlar gemide ve o hayvanları gesiyorlar sonra parçaları ayırıyorlar sonra buzdolaplarına koyuyorlar en sonra da hastalık çıktı diye buzdolabı ile birlikte gömüyorlar. Şimdi bunun adını ne koyacağız bu yüzyılda? Yani insanların biraz artık bu konuda düşünmeleri gerekiyor. Evet. Bunu, yani bunu... hiçbir zaman e, devlet, yani e, belki de bu kurumların hiçbir açıklama yapmayacak ama bizim de artık bu şapkayı önüm alıp ya önümüze alıp bunu sormamız lazım kendisi. Bir de her şeyi e, yani insanlar devletten tamam bekliyorsunuz da e, bekliyorlar da. ...kendi hayatlarını düzenleyebilirler... ...böyle bir ticareti desteklememek insanın kendi elindedir... Evet. ...ve sağlık boyutunda işte bu program... ...bir sene olacak artık bu programı... ...her hafta ben yapıyorum... Ee, ...bu programda da anlatıyoruz yani... Her neden olmadığı hastalık neredeyse yok gibi bir şey yani hayvansal tüketimin tabii. ve açıp o arşivlerde her şeyi yani proteinden tutun B12'ye kadar hepsinin açıklaması var hı hı. ve lütfen ama lütfen bu programın arşivine bir göz gezdirin burada bizi dinleyen e, değerli e, kişilere söylüyorum e, girip bir bakın bu böyle yaşamak mümkün yani bu etleri sütleri içmeden şimdi artık Ceraplu Çatık Fakültesi'nde sadece... Hoca Alın'ın biri de açıklama yaptı süt de içmeyin tabii diyor. hayır süt de onu da Hani, Sadece et değil yani tabii. eti yemedik hadi bitti her şeyi düzeldi değil. değil çünkü o hayvanlardan o, o hayvanlar kullanılarak yapılan her türlü ürün ne de hastalık bulaşmış olabilir. ...dolayısıyla insanlar artık... ...evet tabii ki şunu söylüyorlar... ...bunu söyleyince de işte sebzede de... ...GDO var, bilmem tarım ilacı var... ...ne yapacağız, ne yiyeceğiz... ...doğru iyi besine ulaşmak... ...temiz gıdaya ulaşmak, temiz suya ulaşmak... ...bu çağda endüstri öyle bir boyuta geldi ki... da her yer... ...dolayısıyla çok zor... ...fakat bu kadar net bir konu var ortada... ...yani hayvansal besinlerin... ...insana sağ yararlı olmadığı... ...aksine zararlı olduğunu tüm... ...Dünya Sağlık Örgütü gibi tutucu bir kurum bile söylüyor... Evet. Yani insanların biraz daha bilinçli olması o anlamda yani tarım bakın dediğini yapmak mümkün değil ama bizim dediğimizi yapmak mümkün bilinçli olabilirler hayvansal tüketime son verebilirler yani verebilirler değil vermeliler esasında bu olayın bu en azından bunu düşündürmesini diliyorum ben. E, ve hayvanlara bunu yapmaya hakkımızın olmadığını bu bir soykırım zaten ben başka türlü de tanımlamıyorum. Kim e, bunu söylediğimiz için e, hani e, tepki verecekse de verebilir e, sorumluluk bana, ait. E, bunun başka, bana ait. Bunun başka bir adı yok. E, dolayısıyla biz bu konuda uyarılarımıza devam edeceğiz. Zaten ben bu Brezilya hayvan ticaretiyle ilgili tüm süreci... Merak eden varsa vegan devrimi ve hayvan özgürlüğü adlı kitabımda yazdım. Çünkü beni çok yıpratan, üzen bir süreç oldu o. E, çok çırpındık çünkü. E, orada da belgesi kalsın istedim. E, daha da e, umarım e, daha fazla gemi gelmez. Bu ticaret tamamen sonlanır. E, bilemiyorum kamuoyunun bu konuda baskı yapması gerekiyor ciddi baskı yapmamız gerekiyor ve bunun için de STK'lara ihtiyacımız var. Bunun için vicdanlı aslında hukukçulara ihtiyacımız var. Ay, vicdanlıdan ee, öte devrimci hukukçulara devrimci ihtiyacımız ve var. Vicdanlı hukukçulara ihtiyacımız var. Çünkü bu süreçte eğer ki e, Gerçekten iyi çalışan bir e, grup olsaydı belki de avukat grubu olsaydı bu evet. süreç daha farklı işleyebilirdi. O dönemde en büyük sıkıntı o oldu. Ben dava açılması için e, çok mücadele ettim. E, Türkiye'de dava sanla ne olacak dendi, diyenler oldu. E, fakat en azından şu anda e, biz kamuoyuna bunu e, duyurduk. Davada açtık deme şansı olurdu. En azından gemiye girmek için davayı açmak gerekiyordu. Hiçbir e, derneğinde hayvan hakları derneğinde dava açmamış olması son derece üzücü. Çünkü dediğim Brezilya'da o dernekler çok sahiplendiler bu davayı evet, biz... Sadece sosyal medyadan paylaşım yapmakla olmuyor çünkü Bunu mahkemelere taşımak gerekiyor Sosyal medyadan herkes paylaşım yapıyor Evet onu da yaparsınız o da yapılmalıdır Eylemlere de gidersiniz ama hukukçuysanız davayı mahkemede savunacaksınız Evet davanın yeri orası evet. oluyor bu şartlar altında Çünkü hem insan ne? sağlığı açısından hem de hayvanlara yaşatılan zulüm açısından bu son derece yanlış bir ticaret Ayrıca da elimizde dayanaklar var hayvanların uluslararası taşınmasına dair uluslararası sözleşme var Avrupa sözleşmesi Türkiye taraf buna açıkça ona haykırı bu ticaret Zaten oradan da tutturulabilirdi. Hiçbir şey kullanılmadı. E bunların yanı sıra şunu da belki belirtmemiz burada çok önemli, önemli olacak. E politikacıların da bu ticaretin içerisinde... ...olduğuna dair Evet e, ben ilk yazdım. Evet. Zaten Brezilya ta tarafını biliyoruz. Orada e, çok ciddi yolsuzluklar var. E, Tarım Bakanı'nın kendisi bir takım kongre üyeleri... E, ...bu hayvancılık yapan insanlar. Dolayısıyla bu işten ki, para, kar elde ediyorlar. Hı -hı. E, Cumhurbaşkanları hakkında ciddi suçlamalar var. Çünkü Brezilya'daki limanların... ...limanları işleten şirketlerden rüşvet aldığına dair e, suçlandı... ve. E, çok ciddi davalar var Brezilya'da ve bir süre önce Brezilya'da e, bu işte gene e, limanlarla ilgili e, ve bu canlı hayvan ticaretiyle ilgili çok sayıda e, üst düzey görevlinin tutuklandığı bir operasyon yapıldı. Yani orada zaten felaket e, bu konu e, ama Türkiye ayağında da e, neler olduğunu araştırmak e, tabii ki gazetecilerin görevi. Evet gazetecilerin hukukçuların görevi daha fazla yazması gerekiyor. Aslında medya dilini değiştirmeli burada. işte hayvanlar ölünce hayvanlar telef olduğu yerine başka şeyler çünkü. Oldu, bu oldu, telef oldu. Evet, yani sürekli böyle bir mal bu, gibi görerek bu hayvanları. Onlar da duyarlı canlılar işte onu hala insanlar ne kadar kabul etmek istemese de insan gibi duyarlı canlılar ve onların da hakları var. Bunu yapmaya insanlığın zaten bu çağda hakkı yok esasen ama işte e, ...görmezden geliniyor... E, ...biz sonuna kadar söyleyeceğiz... E, ...bu konulardaki yanlışları... E, ...hatırlatmaya devam edeceğiz... ...ama dediğim gibi toplum baskısı oluşmadığı sürece... E, ...değişimleri yapmak... E, ...çok mümkün olmuyor... Evet, e, burada da... E, ...Cambirich Bilinç Deklarasyonu'nda... ...hayvanların tıpkı insanlar gibi... ...bilince sahip olduğu... ...yani acı hissettiği, ailelerine dair planlar yaptığı... E, ...bunlar... E, Açıklanmıştı ve raporlanmıştı. Stephen Hawking vefat ettiğinde... ...herkes işte dahi fizikçi vesaire diye paylaştı. İşte o fizikçi... Evet, ...o deklarasyonu evet, yazarsına attı. O dahi fizikçi. Yani e, burada oturup biraz gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Bu, bu kadar dünya... ...yani şimdi bir... ...Haziran tarihinde Science'ta yayınlanan... E, ...Dünya'nın gelmiş geçmiş en kapsamlı beslenme ve çevre kriziyle alakalı... ...raporu açıklayan e, yazıda... E, ...orada şu belirtiliyor... ...iklim krizini önlemenin en önemli tek yolu bitkisel beslenmeye geçmek... ...yani vegan beslenmeye geçmek... ...yani ya, her şey bizi aynı yere götürmüyor mu? Bu hak ihlalleri, bu toplumsal adalet mücadelesinin... ...bu kadar eksik olduğu bir zamanda... E, ...iklim krizi artık... Ee, yani bazı ülkelerde insanlar sıcaklığından ölüyor, su, fazla su kullanımına ceza yaptırım yapan ülkeler var. Ee, bir yandan sağlıkla ilgili endişeler var dünyanın. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı o raporlarda ölümlere en çok neden olan şey birinci sırada yüzde 42.6 iki kalp damar hastalıkları ve bunun tek tedavisi vegan beslenme. Tek tedavisi yaşam tarzı değişikliği yani evet, bunları, işte bunları oturup gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Çok sayıda kaynak bulabilir artık bilgi çağındayız, iletişim çağındayız hani eskisinden olduğu gibi bilmiyorum deme gibi bir gerekçe kabul edilemez. O hani oturup araştırsınlar çok sayıda kitap da var artık e, elimizin altında Türkçe olarak da var kaynaklı bakabilirler ee, sadece hani bize inanmaları da gerekmiyor bilimsel çalışmalar bunlar ee, bize zaten yazılarımızda onlara dayanarak açıklamalar yapıyoruz dolayısıyla e, öğren bilmemek değil, ayıp değil hep söylediğimiz gibi ama bu çağda öğrenmemek artık ayıp e, bu yönde bir değişimin e, bundan sonra olmasını diliyorum ben e, sadece bu olayla çünkü sınırlı kalmayacaktır eminim. ...şarbon vakası... ...başka hastalıklar da var ayrıca... Kolera. ...sadece bu değil... ...birçok hastalık var hayvandan insana geçen... Ee, ...geçmese de... ...diyelim ki her şey yolunda gitse de... E, ...hayvanlara bunu yaşatmaya hakkı var mı? Ben o ilk yazdığım yazıda sormuştum... ...yani iki soru sormalarını istemiştim... ...insanların evet. kendilerine... ...ben e, insan olarak... E, bu kadar alçal, alçalabilir miyim bu yüzyılda? Çünkü alçalmak bence bu. Ee, ve benim 21. yüzyılda bu köle ticaretini, başka bir açıklaması yok, köle ticaretini e, ben desteklemek istiyor muyum? Gerçekten bu samimi soruları kendilerine sorup yüzleşirlerse kendileriyle e, bir değerlendirme yapmaları gerekiyor. Evet ve acilen bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ee, bugün gazeteci Zülal Kalkandelen'le son zamanlarda çok fazla konuşulan e, bu e, ölüm gemileri, şarbon, et meselelerine değinmeye çalıştık. Ee, takip edebilirsiniz Twitter'da epey aktiftir Zülal. ...benim yazdıklarımı da takip edebilirsiniz... ...sağlık alanında aklınızda soru işaretleri varsa... ...şimdi ben de bir kitap yazıyorum... ...artık daha fazla küçükçe kaynak artmış olacak... ...sağlık ve vegan beslenme ile ilgili... ...bunları lütfen okuyun... ...şöyle bir göz gezdirmeniz bile yeterli olabilir... ...bence bu çağda bir şeyi bilmiyorum demek... Yani e, o bilmemeyi de O bilmemeyi tercih etmedi Nerede yaşıyorsun hangi çağda yaşıyorsun Ancak derler. belki hani e, gerçekten bir dağ başında Hiçbir internette olmadan Hiçbir iletişim olmayan bir insan belki onu söyleyebilir de Hani şey, <gülüyor> Şu andaki dünyada pek Telefonlar elinde akıllı telefonlar bilmiyorum demesinler O zaman bilmemeyi evet. tercih ediyorum demeleri Gerekir Evet yani oturup bir düşünmemiz gerekiyor ee, Bu tür skandallar bir anda ortaya çıkar Ama bunun nedenleri yani Medyadaki şeyi takip ederseniz zaten işte ...ucuz et geldi alkışlayalım falan diyenler... ...şimdi karbon vakası, karbon krizi... Evet. ...şarbon krizi özür dilerim. Daha önce Bunlarla, ana ee... akımda bu konuda yapılan haberlerde... Ee, ...işte insanların ucuz et ihtiyaç... ...tırnak içinde ihtiyaç hiçbir zaman değil et de, de... ...ucuz et ihtiyacının karşılandığı e, söylenerek... E, ...bu ucuz et politikası desteklendi. E, ama işte o zaman uyarmaya çalışmamıza rağmen... Dinle, ...dinlemediler, görmediler. Bu vakalar çıkmasaydı inanın o hayvanlar yaşatılan zulüm gene hiçbir zaman gündeme gelmeyecekti. Çok acı bir gerçek bence. Evet ve cidden çok da ağır bir süreç, ağır bir şey yani insanın gerçekten kaldıramadığı şeyler bunlar. Hele işte senin gibi, bizim gibi insanların da böyle gerçekten... ...siz işte okuyup görüyorsunuz, belki geçiyorsunuz ama biz hani kahroluyoruz orada. Bir şeyler yapmak lazım. Bu programda belki de bir nokta koymuş ben olacağız. Hani izledi, nokta derken bir bir çentik atmış olacağız. Evet. Yani bir, bir delil bırakmış olacağız bugünkü konuşulan konularla ilgili... Özür dilerim. Yok umarım. E, bilemiyorum. Yani tabii çok konuşulacak şey vardı. biz Mersin'de e, bu olay olduğunda e, gittiğimizde oraya ben ve e, Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden Burak Özgünler vardı arkadaşım sadece. E, biz çok mücadele ettik. Bizi limana da sokmadılar. E, hayvanların e, durumunu görmek istiyorduk. Esasen gemiye giremedik. Girmek lazımdı da işte dava açılamayınca girilemedi. Biz bir gizli. E, Köprünün üzerine çıkıp evet, 5 karayolu falan. gibi bir yerde köprünün üzerine çıkıp ben elimde işte video Burak bir taraftan bağırıyor geliyor diye işte hayvanlar yüklenmiş kamyon ben hazır bekliyorum. O şekilde çekmeye çalıştık ve inanın hayatımın en kötü anlarından kötü anları arasında onlar. Çünkü hiçbir şey yapamamanın verdiği bir üzüntü oldu. O şekilde görüntüledik onları ve Türkiye'ye dağıldı o gelen hayvanlar mezbalara. 25.000 hayvan. Evet. Zaten yani korkunç bir koku daha kaplamıştı evet. kenti. Hep öyle oluyor. Nereyse bu gemiler günlerce koku. Çünkü çok korkunç idrar ve dışkı içinde o hayvanlar seyahat etti. Evet. Dışkıları içerisinde yüzerek geldiler evet, evet. ve öyle geliyor hep öyle geliyor. Evet ve gerçekten e, ben çok mutlu oldum bir yandan e, böyle ciddi bir gazetecilik faaliyeti yürüttüğün için, yürütüyor olduğun için. sorumluluk. sana teşekkür ederim bir e, vatandaş olarak teşekkür ederim. Bir sorumluluk benim öncelikle evet. hayvanlara karşı daha sonra tabii ki topluma karşı görev olarak bunları düşünmek lazım. Yani yapma, yapılması gereken şeyler esasen bunlar. Bakmayın Türkiye'de işte maalesef birçok şey aksıyor. Evet, aksiyo ama bir yandan da e, bir çaba da sarf etmek gerekiyor. Ya zaten Türkiye'de bunlar bir dava sandı ne olacak diye örnek bir dava olur. Tabii ki de bir sonuç alınmaz ama tabii ki. örnek. Tabii ki. E, bir, onun üzerine bir şeyler inşa tabii edilmeye ki. başlanır. Umarım verimli bir program olmuştur sizler için Lütfen lütfen ama lütfen bilinçlenin yani bilinç seviyenizi artırın Bunlar gerçekler bunlar Burada biz gerçekleri konuşuyoruz O hayvanlar böyle geldiler Videoları da var Şu anda şarbon Rabbalar bence var. sayılar bence sayılar da çok lanse de edinmiyor yani tam olarak Bilemiyorum şarbon, ama tahmin ediyorum Tahmin evet. ediyorum evet yani, yani bir itamda bulunmuyor ama bir iddia dediğim söylediğim şey Evet dinlediğiniz artmaz. için. artmaz. Um umarız artmaz ve lütfen ama lütfen hayvan sağlılardan uzak durun. Yani bu sağlık meselesi de aynı zamanda bir hak meselesi ve iklim meselesi de aynı zamanda. Ömer Madara bu konudan bahsediyor radyoda. Hı -hı. Açık radyoda sabah ile on arası dinleyebilirsiniz Açık Gazete'yi. Ee, Zülevi de takip edebilirsiniz Twitter'da. Benim de yazdıklarımı e, vegandiyetisyen.com diye bir site var. Orada yazıyorum. işte paylaşıyorum. Sizin ne ihtiyaç olduğunuzu orada e, tahmin edip paylaşın yapıyorum. Lütfen ama lütfen bunlara uzak kalmayın. Ben bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bugün vegan sağlıkta. Ben beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara, gazeteci Züla Kalkan Delen'le beraber önemli bir meseleden bahsettik. Umarım e, çok iyi gelişmeler olur e, bu alanla ilgili. E, şimdilik haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Vegan Sağlık